Merhaba. Bir Ses için programına daha hoş geldiniz. Ben Rabia. Bu hafta yapımcı olarak sizlerle beraberim. Bu haftaki konumuz Çocuk ve Kitap. Konuğumuz ise çocuk kitapları yazarı Özlem Mumcuoğlu. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. 1994 yılında ilk defa sizler için ...masal ve öykü yazmaya başladım. Ondan sonra ilk kitabım 1995 yılında çıktı... ...Mavi Bulut yayınlarından Anneme Neler Oluyor. Ee, daha sonra 1998 yılında ikinci kitabım çıktı. Son 13 yıldır da çocuk programlarına sürekli senaryo ve... ...masal, öykü yazıyorum. İşim bu. Psikolojik danışmanım. İlk profesyonel olarak yazı yazmayı ne zaman ve nasıl başladınız? İstersen nasıl başladığımı söyleyeyim. Tamam. Valla böyle yazar olmaya pat diye başlamıyor Rabia. Böyle içinden bir duygu seni buraya sürüklüyor. Hadi ben bugün yazar olayım diye kalkmıyorsun. Bir birikim oluyor. Ee, yıllar evvel e, yurt dışında çocuk bakıyordum. Hani böyle öğrencilik yıllarında çocuk bakma vardır yurt dışında lisan öğrenmek için. Öyle başladım ve baktım ki yurt dışında her çocuk kitap okutuluyor onlara. Her çocuğa ait bir tane masal kitabı var çok sevdiği. Ne bileyim çocuk programları var. Metrolarda, otobüste her yerde çocuklar kitap okuyor. Onlara bakarken ben de onlara çocuk masalı okur oldum. Ve hani yabancı çocuk masallarının çok içine düştüm. Sonra yurda döndüğümde de yavaş yavaş yavaş yavaş bir kimle bir şekilde e, esinlenerek herhalde başladım buna. Ondan sonra o gün bugündür hep çocuk kitapları, çocuk masalları bunun içindeyim. Sizi yazarlığa teşvik eden birileri oldu mu? Beni yazarlığa teşvik eden birileri oldu evet TRT Çocuk programlarındaki arkadaşlarım oldu. İlk onlara yazıyordum. Ondan sonralar çok arkadan ittiler beni. Hadi iyi yazıyorsun, güzel yazıyorsun. Hadi bize bize de yaz biraz diye. Çocuk şiirleri, çocuk masalları. Onların teşvikiyle aslında en çok onların teşvikiyle oldu. Sonra da hızlandı. Anladım. Siz sizin kitap yazmak nereden aklınıza geldi? İşte bu um, kitap yazmak dedim ya hani böyle kalkıp bugün yazayım demiyorsun ama e, birden içinde bir duygu birikiyor, yıllar birikiyor. Mesela şöyle bir şey oluyor, bir arkadaşımın çocuğunun işte 3 yaşında anlatıyor, anısını anlatıyor çocuğuyla ilgili. 3 e, yaşına kadar hep e, havuza girermiş, bir gün e, denize sokmaya kalkmışlar. Buranın tuzunu kim koydu ya demiş mesela. Bu bana çok komik gelmişti. Hadi bunun masalını yazdım. Ne bileyim bir arkadaşım e, çok küçükken bir anısını anlatıyor. Denizde e, yüzerken Köpek balığı takip ediyor zannetmiş kendini yüzmüş yüzmüş yüzmüş kıyıya kendini zor atmış ama o kadar hızlı yüzmüş ki hayatı boyunca bu kadar hızlı yüzemez meğerse siyah paletleriymiş o köpek balığı yani bana bunlar çok komik geliyor ve hepsi bana masal olarak dönüyor yani hayattaki her şey çocukların yaşadığı her şey aslında masal ve öykü konusu olabilir ee, özellikle komik olanlar beni etkiliyor bizlere ilk yazdığınız kitabın adını söyleyebilir misiniz ve bu kitabı ne zaman yazmıştınız? Hani nasıl başladın diye sormuştun ya 1994 yılında işte ben 94 yılında yazdım. 95'te çıktı ilk kitabım Mavi Bulut Yayınlarından Anneme Neler Oluyor? O nasıl esinlendiğimi hatırlamıyorum ama o sıralar bundan tabii yıllar evvel 1994 diyorum. Sen kaç doğumlusun? Sen daha hiç doğmamışsın. 97 doğumlusun sen. Evet. Öyle bir plan bile yoktur. Yani sen doğmadan 3 yıl evvel çıkmış benim kitabım. E, hamilelikle ilgili yani kardeşin gelmesiyle ilgili bir kitaptı nasıl anlatabiliriz çocuklara bir kardeşin doğduğunu nasıl oluştuğunu anne karnında ne yaşadığını daha önce baktığım bebeklerden biri e, anne su içerken bebek annenin karnında duş mu alıyor yani demişti e, ya da işte balonumu mu yuttu demişti bunlar bana çok komik gelmişti bunlar daha sonra işte bunu anlatmak istediğimizde e, masal olarak geri döndü bana İlk kitabınızı bitirdiğinizde neler hissetmiştiniz? Hmm, bak o şahane bir duygu. Onu hakikaten anlatmak isterim sana. Ee, benim ilk yayıncım o sırada Beyoğlu'ndaydı. Ben hayatımda hiç böyle yürüdüğümü hatırlamıyorum. Daha doğrusu yürüdüğümü hatırlamıyorum. Kabul edildiğini söylediğinde yayıncı yani biz senin kitabını basacağız beğendik dediğinde ben o Beyoğlu'nu e, beş dakikada uçarak yürüdüm. Hani kanat taksam. Bu kadar hızlı giderdim. Çünkü bastığım yeri bilmedim. O kadar sevindim ki o sevinç duygusu hiç unutulmayacak bir duygudur. Çünkü o ilk kitaptı. Daha sonra alışıyorsun. Peki bir kitabı yazmayı ortalama ne kadar sürede bitiriyorsunuz? Valla bu bir, bir süresi yok bunun. Bazen bir saatte yazıyorsun. Bazen bir senede yazıyorsun. Yazdığın öykünün, romanın, masalın. Şeyine bağlı uzunluğuna bağlı ya da o an çok dolmuş oluyorsun mesela esinleniyorsun eziniyorsun, gece gece kalkıyorsun üçte mesela gelmiş o sana kafanda o düşünceyle bir saatte yazıp yatıyorsun ya da bazen sürünüyor elinde günlerce. Kitapların hangi yaşa hitap ediyor? Bu yazardan yazara fark eder mesela bazı yazarlar daha çok gençlik için yazarlar bazıları daha çok ilk öğretim yaşına kendini yakın hissederler. Ve bazıları da okul öncesinde daha çok uzmanlaşırlar. Ben hiç gençliğe yazmadım. Okul öncesi ve okul çağı benim yazdıklarım. Şu ana kadar e, kaç kitap yazdınız? İsimlerini ve yayınla, yayınlandıkları yılları öğrenebilir miyiz? E, bu hani demin de söylediğim gibi 1994'te ilki. Kim ki kolay bulunmuyor artık. Çok eskiden çıktı benim kitaplarım. Mavi Bulut Yayınları'nın Anneme Neler Oluyor. 1998 yılında bu yayınlarından Güneş Öpücükleri yazdığım iki kitap. Ama kitaplaştırılmamış bir sürü masal var. Onlar TRT Çocuk programlarında Yıllar boyunca masal ve öykü olarak yayınlandı, çizildi ya da bir kısmı animasyon oldu. Onlar kitap olmadı, onlar görsel olarak hala yayınlanıyor ve hani sen de belki seyretmişsindir onları. Ee, onların bir kısmını yazarlığını ben yaptım. Ee, güneş öpücüklerini anlatayım sana. Ee, İngilizceden esinlenmiştim mesela onda da. Güneş öpücüğü aslında şey demek, çil demek. İngilizce'de Sankis diye bir kelime var. Güneş bir çocuğun yanaklarını öpüyor ve çok seviyor onu. Öptüğü zaman öptüğü yerlerde çiller oluşuyor. Bundan çok esinlenerek yazmıştım ve kitabın adı da Güneş Öpücükleri oldu ve kızımın adını da Güneş koydum. Başka yazmayı düşündüğünüz kitaplar da var evet, mı? Evet bu sene inşallah 2009'da yeni kitaplar çıkartmaya çok hevesliyim yazdım. Yıllardır yazdıklarım kenarda birikti. Onları şimdi birkaç çok sevdiğim çizer arkadaşlara verdim. Onlar da çok komik, tuhaf tipler çizdiler bunlar için. Hani siz çok eğlenceli kitaplar seviyorsunuz ya yoksa okumuyorsunuz ya. <gülüyor> Onlarla ilgili çok eğlenceli olsun istedim. Mesela bilmem bu eğlenceli gelecek mi sana... O kadar çok meraklı ki yerde kulağını yere dayamış ve dinlerken bir yere çok da sümüğü akmış ve yapışıp kalıyor burnu yere. <gülüyor> Komik mi? Evet. <gülüyor> bir kısmı bu var mesela ama anneler babalar pek sevmeyebilir. Komik olan şeyler bazen iğrenç olabiliyor. Bir çocuk kitabı yazarı olarak kitap yazmanın dışında başka alanlarda da çocuklara yönelik çalışmalar yapıyor musunuz? Yapıyorum. Bir anaokuluna danışmanlık yapıyorum. Sonra bazı sivil toplum çalışmalarında çalışıyorum projelerde. Gençlerle akran eğitimleri yapıyorum. Sonra televizyonlara yazıyorum yine. Çocuk kitapları danışmanlığı yapıyorum mesela. Ne demek bu? Şimdi bir sürü yazar Türkiye'de yayın evlerine geliyorlar. Masallarını ve kitaplarını teslim ediyorlar. Onların ilk okumalarını yapıyorum. Bu ne anlama geliyor? Pedagojik olarak sizin için doğru mu değil mi? Mesela bazı kitaplarda ırkçı şeyler olabiliyor. Ne bileyim bazı kitaplarda çocuk haklarına siz haklarla çalışıyorsunuz ya haklarla ilgili çocuk haklarına uygun olmadığını düşündüğüm yerler oluyor ya da pedagojik olarak çok uygun bulmuyorum mesela hayvanlara işkence var diyelim masanın içerisinde ya da çok ölümü kötü anlatmış. Hani böyle somut örnekler olsun diye söylüyorum. Ee, onları değiştirmeye uğraşıyoruz. Ya da yazarına söylüyoruz burayı değiştirebilir misiniz? İlk okumaları yapıyorum. Pedagojik danışmanlığını yapıyorum çocuk kitaplarının bir yayınevi için. Buna benzer işlerim var ama hep çocuklarla ilgili. Şimdi kısa bir ara verelim. Parçamızı dinledikten sonra tekrar buradayız. Her zamanki gibi tekrar buradayız. Her yerde kitap okumanın çok önemli olduğu söyleniyor. Sizce çocuklar açısından kitap okumanın ne gibi önemi var? Çok önemi var Rabia. Ben sana sorayım. Şimdi sen bana sordun. Ben sana cevaplayacağım ama. Sen okumayı seviyor musun kitap okumayı? Dürüstçe. Evet. Dürüstçe. Eh. E. Eh. Evet. Dürüstçe. <gülüyor> <Evet>, Dürüstçe eh. <gülüyor> Peki. Hani neden sevmiyorsun? Evet, bilmiyorum. <gülüyor> ya... Bazen çok sıkıcı geliyor. Sıkılınca hmm. atıyorum kitabı. Ne olsaydı sıkıcı olmazdı? Nasıl yazsak size yazar olarak? Maceralı, eğlenceli, hmm. fıkralı. Bunlar az mı kitaplarda, şimdiki kitaplarda macera? Çok az. Peki mesela kitapların şekli nasıl olursa hoşunuza giderdi? Resimli, biraz renkli. Hmm. Öyle. Tamam. Peki ben de senden bilgi almış oldum bu şekilde. Şimdi şöyle oluyor. Neden kitap okumuyorlar? Çünkü televizyon var artık ve internet var. Onlar da çok hızlı. Ee, biz yarışamıyoruz çocuk kitaplarında sizin televizyonla ve işte e, bilgisayar hızıyla. Bir şekilde yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor. Eğlence ve macera aslında yapabileceğimiz şeyler. Ama okumayan çocuk okumuyor. Yani okuma kültürüyle ilgili biz her yerde seminer yapıyoruz. Ben de yapıyorum okullarda öğretmenlere, çocuklara vesaire. Ama mesela şöyle bir anımız var. Ee, en son Dünya Savaşları'ndan birinde tankın üzerinde bir asker kitap okuyor. Fotoğrafı var. Bir arkadaşım çocuğuna diyor ki bak diyor okumuyorsun kitap ama askere bak diyor. Savaşta bile diyor tankın üstünde kitap okuyor görüyor musun diyor. Yani ona ders vermek istiyor çocuğuna. Resmi göstererek çocuk da böyle 7 yaşlarında falan arkadaşımın çocuğu diyor ki ne biliyorsun belki ölmeden evvel en sevmediği şeyi yapmak istiyor. Yani bana bu çok komik geliyor. Yani okumak istemiyorsa okumuyor. E, buna örnek veriyor yani ben okumak istemiyorum ama belki de biz sizi kazanamıyoruz. Yani çok ilginç ve çok komik ve çok maceralı şeyler yazarsak belki sizi bilgisayarın ya da televizyonun başından kaldırabiliriz bilmiyorum. Mümkün mü bu? Mümkün. Bunu yapsak olur mu? Olur. Ama her zaman bunu da yazamıyoruz işte. Bazen okunması hakikaten çok güzel kitaplar var ama yüz çocuktan belki bir tanesi okuyor. Ama iyi okuyor. Bu da bizim için önemli. Maalesef günümüzde bazı çocuklar kitap okumayı sevmiyor. Çocuklara kitap okumayı nasıl sevdirebiliriz? Nasıl sevdirebiliriz? İşte demin konuştuğumuz gibi aslında ama okullara çok iş düşüyor, öğretmenlere çok iş düşüyor. Mesela anne baba çok kitap okumuyorsa sence çocuk kitap okur mu? Hayır. Hmm, bence de okumuyor. İşte önce anne babaların örnek olması lazım. Ben ve benim yaşıtlarım çok okurdu çünkü anne babaları da okurdu. E şimdikiler televizyon seriden anne baba gördüğü için çok da okumuyor ama biz yazarlara da çok iş düşüyor. İşte dediğim gibi çok... İyi, yazılmış, çok renkli, çok değişik kitaplara ihtiyaç var. Belki oyunlu kitaplara ihtiyaç var. Hani açıyorsun içine bir takım zarflar çıkıyor, içinden şifreler çıkıyor. Orasında burasında tarifler var, bilmem ne. Kitabı okunur hale getirecek düz yazının dışında da içine bir takım oyunlar katmak gerekiyor. Bunlarla ilgileniyorsunuz, daha çok bunu seviyorsunuz. Ama işte bu yeterli değil. Bazen bir de çok iyi yazılmış çocuk edebiyatına da ihtiyaç var. O da okunmalı, bu da okunmalı. Hem öğretmenlere hem velilere çok iş düşüyor. Onlar size yönlendirecek aslında. Büyüklerimizin çocuklara kitap alırken nelere dikkat etmeleri lazım? Onlara birkaç öneri verebilir miyiz? Onlara öneri verebilir miyiz? Senin annen sana kitap alıyor mu? Evet. Birlikte mi alıyorsunuz o mu alıp getiriyor? Birlikte. Ha, tamam bak bu çok güzel. Birlikte kitap alışveriş yapmak çok önemli. Anne baba çocuk ya da baba çocuk anne çocuk. Birlikte kitap alarak e işte kitap evlerinin çok hakim olması gerekiyor size kitap satarken önerebilmesi gerekiyor çünkü sizi kitap evine bıraktığınız zaman seçerken çok fazla seçenek var neyi seçeceğinizi bilmiyorsunuz kapağa bakıyorsunuz mesela kapak renkli geliyorsa resmi aa tamam bunu alayım diyorsunuz ya da bildiğiniz bir yazarın tamam biliyorum bunu alayım diyorsunuz halbuki kitap evindeki abi ablanın da size çok yardımcı olması gerekiyor ama en önemlisi anneyle babayla birlikte kitap alışverişine çıkmak bence ilk adım. Sizin çocukken okumuş olduğunuz kitaplar nelerdi? Unutamadığınız bir kitap var mıydı? Bizlerle paylaşabilir misiniz acaba? İlk okumayı öğrendiğimde böyle ilkokul birinci sınıfta... E, ...o zamanlar büfeler vardı ve büfelerde çocuk kitapları da satarlardı... ...ama minicik, küçücük boyutlarda böyle cep kitapları gibi... ...o çocuk klasikleri satarlardı. Kibriçik Kız vardı, Polyanna vardı, ondan sonra Çirkin ve Güzel vardı... Çirkin Ördek vardı. Hep onları alır ve okumayı söktüğüm günlerde onları okumaya uğraşırdım. Hayal gücümü çok geliştiren kitaplardı onlar. Ve onların boyutlarında böyle minicik olması falan da çok hoşuma giderdi. İlk unutamadığım kitaplar onlar. Ama en aklımdan çıkaramadığım Küçük Prens'tir. Küçük Prens kitabı. Peki şu ana kadar yazdığınız kitaplardan en severek yazdığınız kitap neydi? Bize biraz o kitaptan bahsedebilir misiniz? Ben çok çok çok kitabı basılmış yazarlardan değilim. Dediğim gibi iki tane basılmış kitabım var. Ama yıllardır çok masallar ve öyküler yazıyorum televizyon çocuk programlarına. Hani onların içerisinde en unutamadığınız deyince belki Güneş Öpücükleri'dir. Güneş Öpücükleri masalıdır. Güneş Öpücükleri kitabının içerisindeki Güneş Öpücükleri masalıdır. Kitabı o ismi verdi. Onun da işte kızımın adının güneş olmasından dolayı bir yarışmaya yolladım o masalları ve ödül almıştı o yayın evinin masal öykü yarışmasında. Dolayısıyla benim için anlamı o adından kaynaklanıyor güneş öpücükleri. Bizim programımız Bir Çocuk Aktarı programı. Kitaplarınızda ya da diğer çalışma alanlarınızda bu konuya değiniyor musunuz? Çocuk hakları deyince ben böyle direkt çocuk hakları, çocuk hakları diye kelime olarak kullanmıyorum. Ama yaptığımız bütün çocuk için yaptığımız bütün çalışmalarda haklar ön planda tabii. Hani e, kötüyü kullanmıyoruz mesela ya da işte bir çocuğa yapılan haksızlıklar üzerinden bir şey çalışmıyoruz. Tam tersi olan şeyleri göstermeye çalışıyoruz veya hani kötü giden bir olay varsa... O kitapta ya da çalışmada onun doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalarda öyle mesela okul öncesi kukla programına ben öykü ve senaryo yazarken hep sana hemen bir örnek vereyim. Kukla şöyle sesleniyor. Peyze söndürsene sigaranı diyor. Benim haklarım var diyor sen diyor sigarayı benim yanımda içme ben çocuğum sonra ciğerlerim işte şöyle şöyle olacak diyor. Söndür diye avası çıktığı kadar bağırıyor tabii bu kokla programı olduğu için biraz da komik oluyor ve okul öncesi için olduğunu düşün bunun. Ee, ekrandan sesleniyor teyze söndür söndür dedim sana diye. Hani bu söylediğimiz ve yazdığımız her şey aslında sizin haklarınızla ilgili. Hani buna çok özel dikkat ettiğimi düşünüyorum ama haklar haklar çocuk hakları şöyle korunmalı şöyle yazılmalı da. Demiyoruz. Yani o zaman çok öğretilmiş gibi parmak sallar gibi oluyor. Hani didaktik ne demek biliyorsunuz. Çok öğretici. Öğretici olsun istemiyoruz ama siz onu dinlerken aslında bir sürü şey anlıyorsunuz orada. Bir şeylerin verilmeye çalıştığını, bir amacımız olduğunu anlıyorsunuz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet. Beni buraya davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Seninle tanıştık. Teşekkür ederiz. Ama ben de sana sormak istiyorum. Madem bu senin çocuk programın. Ee, sen dedin ki işte daha maceralı olsun, daha işte komik olsun yazdıklarınız. Ee, madem sen beni çağırdın buraya, hani ben de seni sıkıştırayım azıcık. Ee, biz size okutabilmek için sence biz ne yapmalıyız? Yazarlar olarak ne yapmalıyız mesela? Ee, erkekler için e, kitapların üstüne bir tane düğme koyabiliriz. Orada futbol sesleri falan çıkabilir, kitaplar futbolla <gülüyor> ilgili falan olabilir, futbol resimleri koyabiliriz. Ee, kızlar için, kızlar genelde kitap okuduğu için, onların sayfalarını falan pembe falan yapabiliriz, öyle. İşe yarar mı yani bunlar? Bence yarar. Ya yani kızlarla erkekleri ayıralım mı kitap oku, okuyanlar okumayanlar diye? Evet. Böyle kazanırız. Peki deneyelim bakalım. Her hafta olduğu gibi bir seslik için programının sonuna geldik. Özlem Hanım'a bize verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ve teknik masada bize yardımcı olan Erkan Abi'ye de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki Ses Küçük'ün programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.